وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Bu cümlenin makabliyle ile münasebeti. Evet, Kur'an-ı Kerim, يُضِلُّ بِهِ cümlesinde dalalete atılanlar kimler olduğunu beyan etmeyip, müphem bıraktığından, Sami korktu. Acaba o dalalete atılanlar kimlerdir? Sebep nedir? Kur'an'ın nurundan zulmet nasıl geliyor? diye sorduğu bu üç sual, şu cümleyle cevaplandırılmıştır ki, onlar fasıklardır dalalete atılmaları fısklarının cezasıdır. Fısk sebebiyle fasıklar hakkında nur nara ziya zulmete inkılap eder. Evet, şemsin ziyası ile pis maddeler ta'ffün eder, kokar, berbat olur. Elledîne yankudûne ahdallâhi min ba'di mîsâkihi veyekt'ûnûne mâ emeral lâhu bihi en yûsel veyefsidûne fi'l-ard. Bu cümlenin evvelki cümleyle vec'i nazmı. Evet, bu cümle fısk Şerh ve beyan edilmiştir şöyle ki Fısk haktan udul ayrılmak hadden tecavüz hayatı ebediyeden çıkıp terk etmektir. Fıskın menşei kuvve-i akliye, kuvve-i gazabiye, kuvve-i denilen üç kuvvetin ifrat ve tefritinden neçet eder. Evet ifrat veya tefrit delillere karşı bir isyandır. Yani saifi alemde yaratılan delail uhudu ilahiye hükmündedir. O delâ ile muhalefet eden, Cenab-ı lafı traten yapmış olduğu ahdini bozmuş olur. Ve keza ifrat ve tefrit, hayatı nefsiye ve ruhiyenin maraz ve hastalığını intac eden esbaptandır. Buna, fıskın birinci sıfatı olan, ne ahdallah cümlesiyle işaret edilmiştir. Ve keza, ifrat ve tefrit, hayatı ı karşı isyan ateşini yakan iki amildir. Evet bu amiller hayatı içtimaiyeyi nizam ve intizam altına alan rabıtaları kanunları keser atar. Evet şehvet veya gazap haddini aşarsa ırz ve namuslar paymal olur. Masumlar mahvolur. Buna da fıskın ikinci sıfatı olan vayaktâunemâ emerrallâhu bihi en yûsale cümlesiyle işaret edilmiştir. Ve keza Dünya nizamının bozulmasını intac edip fesat ve ihtilale sebebiyet veren iki ihtilalcidirler. Buna dahi fıskın üçüncü sıfatı olan vayfsidune fil ard cümlesiyle işaret edilmiştir. Evet, fasık olan kimsenin kuvve-i akliye ve fikriyesi itidali kaybedip safsatalara düşerse, itikadata ait rabıtaları kesmekle hayat-ı ebediyesini yırtar atar. Ve keza Kuvve gazaviyesi haddi vasatı tecavüz ederse hayatı içtimaiyenin hem yüzünü hem astarını yırtar, alt üst eder. Ve keza kuvve şehviyesi haddi aşarsa hevayi nefse tabi olur, kalbinden şefkat-i cinsiye olur, kendisi berbat olacağı gibi başkalarını da berbat edecektir. Bu itibarla fasıklar hem nev'inin zararına hem arzın fesadına çalışmış olur. Ula humul kasirun. Bu cümle evvelki cümlenin neticesi ve aynı zamanda tekididir. Şöyle ki, evvelki cümlede ahdi bozmak, sıla-i rahmi kesmek, arzda fesat yapmak gibi fasıkın cinayetlerini korkunç bir şekilde söyledikten sonra bu cümlede evvelki tehdit ve korkuyu tekid için fasıkın cinayetlerinin netice ve cezasını şöyle beyan etmiştir. O fasıklar ahiretlerini verip dünyayı aldıkları gibi hidayeti dalaletle tebdil eden kafasız adamlardır. Şimdi üçüncü vazifeye geldik. Yani bu ayetin ihtiva ettiği cümlelerin heyetlerinden bahsedeceğiz. Evvela bunu bilmek lazımdır ki Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve ayetlerin cümleleri ve cümlelerin heyetleri saniye, dakika, saatleri sayan saatin milleri gibidirler. Millerin her ikincisi birincisine yardım ettiği gibi bir ayet bir maksadı takip ettiği zaman cümleleri de o maksadın etrafında dolaşırlar. Cümlelerin heyetleri dahi cümlelerin izini takip ediyorlar. Vaziyetleri öyle bir noktaya gelir ki halleri lisana hal ile şu beyti okuyor. İbaratuna şetta ve husnuk vahidun ve kullu ila zaka'l cemal Yani Söylediğimiz sözler ayrı ayrı ise de senin hüsnün birdir. Bütün sözlerimiz o hüsnü cemale işaret ediyorlar. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim'in selaseti ve yüksek belagatı ve nakşındaki inceliği tabakay icaza vasıl olmuştur. İnna Allah'e la yestahi en yadri be metelen ma b'audaten f'ma Bu cümledeki kelimelerin nüktelerinden bahsedeceğiz. İnne kelimesi hem hükmün hakikata bağlı olduğuna, hem hükümde vaki olan tereddüt ve inkârların def'ine delalet eder. Öyleyse, bu inne, ayetin başında zikredilen müteselsil tereddütlere işarettir. Allah kelimesi, bundan önce zikredilen Cenab-ı Hak ile mümkünat arasında yaptıkları kıyastaki hatayı, zihnin gözüne sokuyor. Yani, nasıl Allah diyorsunuz ve nasıl Allah'ı mümkünata kıyas ediyorsunuz? Allah ünvanını taşıyan zat mümkinata kıyas edilebilir mi? Sual, لَا يَسْتَحْيِي Haya, nefsin sıkılmasıyla yüzde peyda olan kızartıdan ibaret olduğundan, Cenab-ı Hak hakkında bu kelimenin kullanılması muhaldir. Muhali nefyetmekte fayda yoktur. Binaenaleyh, لَا يَسْتَحْيِي yerinde, لَا يَتْرُكُ denilmiş olsaydı, muhaliyete mahal kalmazdı. CEVAP be'udat ile yapılan temsili iktiza eden ve hüsnünü takdir eden hikmet, belagat vesaire gibi esbaba karşı temsili terk etmek isteyen, hayadan mada tek bir esbab yoktur. Hayada Cenab-ı Hak hakkında muhaldir, öyleyse o temsili terk etmeye asla sebep bulunmadığına işareten, la-yestehî kelimesi, la-yetrükü kelimesine tercih edilmiştir. Çünkü la-yetrükü kelimesi, bu manayı ifade edemez. Yahut yestahiyinin zikri, onların ahmak şasına söyledikleri, ema yestahiyi Rabbu Muhammedin en yumetle bir hadihil yani Muhammedin Rabbi bu hakir şeylerden temsil getirmeye hayâ etmez mi diye söyledikleri sözlerindeki yestahiyi kelimesine müşakelet ve müşahbet içindir. Kur'an-ı Kerim belagatça kıymetli olan müşakeleten pis sohbe üslubuna binaen onların kullandıkları yestehyi kelimesini aynen kullanmıştır. Onların bu sözlerine müşaakaret ve müşabehet noktayı nazarından en yadri ve yerinde minel metelil hakir denilmesi müşabeheti saklamak için daha münasip olurdu. Fakat bu münasebetin nazara alınmaması latif bir üsluba işarettir ki temsiller mühür veya imzalar gibi tasdik ve ispat içindir. Nasıl ki yazılan bir şey mühürlenmekle tasdik edilmiş olur, aynen bunun gibi söylenilen bir söz de, bir misal ile tasdik ve ispat edilmiş olur. Yahut en yadribe ile paranın darbına ima edilmiştir. Yani temsillerin darbı ve darb-ı meseller sikkenin darbı kadar kelama kıymet veriyor. Yani nasıl ki sikke gümüş ve altına kıymet veriyor, darb-ı meseller de kelamlara o nisbette kıymet ve itibar veriyor ve bu işaretle vehimleri def etmek için temsillerin güzel bir vasıta olduklarına ve temsillerin bid'a olmayıp belagat sahasında işlek ve güzel bir cadde olduğuna ima edilmiştir. Evet, durûb emsal, malum kaidelerdendir. Daha kısa ve muhtasar olan darb mastarı üzerine en-yadribenin fiil sigası ile tercihan zikredilmesi, itirazlarının menşeyi bizzat temsil olmayıp, bauda'nın hakareti olduğuna işarettir. Çünkü temsiller hadizatında kıymetli olup itirazlara muhal değildirler. Zira en yadrib fiildir. Fiil müstakil ve sabit olmadığından sanki latiftir. Mütekellimin kastı onda durmuyor. Mef'ule geçiyor. Mastar olan darb ise isimdir. İsim müstakil ve sabit olduğu için sanki kesiftir. Mütekellimin kastını cezbedip mef'ule vermemesi ihtimali vardır. Binanaley inna Allah la yastahyi darbe'l-bauzati mesela denilmiş olsaydı istihya mahalli darp olurdu. Halbuki istihyanın mahalli bauzadır. Metela, bundan murat temsilin hasiyeti olan akli bir şeyi hissi bir şeyle ve asla olmayan mevhum bir şeyi muhakkak ve mevcut olan bir şeyle ve gayıb olan bir şeyi hazır bir şeyle tasvir etmektir. Metelendeki tenkirden anlaşılır ki burada medar-ı nazar bizzat meselin zatıdır, sıfatları değildir. Sıfatları ise makamın iktizasına veya mümessel haline havale edilmiştir. Ma tamimi ifade ettiğinden kaidenin umumî olduğuna işarettir ki cevap yalnız onların itiraz ettikleri şeye münhasır kalmasın. Ba'udatan Pek çok küçük ve hakir şeyler ve hayvanlar bulunduğu halde bauda'nın tahsisi endelbulaga temsil için istimale çok olduğuna binaendir. Fmafavukaha yani kıymet ve belagatça bauda'nın sinek, maafevki veya küçüklükte bauda'nın madunu veya hem kıymette hem küçüklükte bauda'nın madunu olan şeyler. Fakat maafevukaha tabiri küçük şeyin belagatça daha garip. Hilkatça daha acib olduğuna işarettir. Fa emmellezine amenu feya'lemun ennehu'l hakku min rabbihim ve emmellezine keferu feyekulun ma za iradallahu bihadha mesel. Bu cümlenin evvelki cümleden teferru ve teşavvup ettiğini ifade eden fa bu cümleyi her iki şıkkıyla intac eden zımni ve gizli bir delile işarettir. Tasviri şöyle olsa gerektir.